29 Nisan. Kuzu 7. mührü açınca gökyüzünde yarım saat kadar bir sessizlik oldu. Ve Tanrı'nın huzurunda 7 melek göründü ve onlara 7 borazan verildi. Kıyamet. Facebook'ta arkadaşım olan, arkadaşım diyorsam lafın gelişi, adını söylemeyeceğim. Ona FZ diyelim, bir tip var. Aptalın biri olduğumu söylemek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ona bazen cevap veriyorum, bazen vermiyorum. Ama benim gibi entelektüelleri bir yerine sallamayan, o üstten bakan anarko yorumlarıyla bana hep sevimli geldi. Onu nasıl anlamam? Bugün ilk defa daha ziyade uzun, kapsamlı ve polemik olmayan bir mesaj letfetti. Kim bilir belki beni affetmiş olabilir. Okuyorum. Aşağıda hepsini değilse de ona yakın bir kısmını aktarıyorum. Fevze'nin benimle kaybedecek vakti olmadığından bir çırpıda yazdığını anladığım bu metinde bazı düzeltme ve doğrulamalar yapıyorum. İktidarın örgütlenmesi bakımından son 14 bin yılın tarihi çizgisel olmayan parçalı bir yapıdaymış gibi görünse de kesinlikle tutarlı bir eğilim mevcuttur. Başka bir söyleyişle fiziki mekanların ortadan kaldırılması, onun yerine olsam özelleştirme sonucunda fiziki mekanların çoğunluk bakımından ortadan kalkması derdim. Not bana ait. Arkeologların da anlattığı gibi Uruk gibi bir şehir devletinde en başta görülen şeylerden biri de toprağın tahsisi oldu. Bu toprak krala, bir kente, bir tüzel kişiye aitti. Hitit-Sümer savaşları sırasında toprağın sahibinin elinden alınmasını öngören anlaşmalar yapıldı. Yani toprağa özgürce erişmek söz konusu değildi. İnsanlar bir araziye, bir yere bağlı hale geldiler. Bu süreç Aralıksız devam etti. 1600'lerde İngiltere'deki çitleme enclosure hareketleriyle hiç kimseye ait olmayan ortak topraklar özel arazilere döndü. Bugün artık herhangi bir kimseye ait olmayan bir santimetre kare toprak dahi yok. Sahibi olan her şey satılabilir. Bu sürecin korkunç örneklerinden biri Filistin'deki arazilerin Siyonistlerce satın alınmasıdır. Bir başka örnek İngilizler Afrika'daki yerli halkları arazi kadastro sistemini geliştirmeye zorladılar. Böylece denetim kendilerinde kalıyor ve koloninin zaferi garanti oluyordu. Şimdi tarihsel bir evredeyiz. Bilim kurgu kitapları ne zamandır denetimin makinelere geçtiğini anlatıyor. Buradan sadece kendi mülkünün tek oturulabilir mekan olarak tanınmasına geçiliyor. Yani her şey mülkiyete konu olmalı. Her sokak her bahçe. Bir toprak üzerinde imtiyaz sahibi olabilirsin ama bu ancak özel bir mekanı kiralayarak mümkün olabilir. Böyle bir dünyada mantıklı biçimde devlet sona ermeli. Kamu arazileri yok oluyor. Glovo, Google, Amazon'un vergileri devlet kasasına girmiyor. Güç tekeli ulus devletin elinden çıkıyor. Yargının anayasayla bağı kopuyor. Ulusal para birimi kalmadığı için devlet para basmıyor. Kamusal olan kayboluyor. Bu noktada Topyekün denetim için tüketicinin günde 24 saat boyunca bağlantıda kalması ve fiziksellikten korkuyor olması gerekli. Bu bakımdan iyi bir yerdeyiz. İnsanların büyük bölümü gönüllü olarak evlerinde. Bu anlamda 5G kaçınılmaz hale geliyor. 2 milyar deri alt aygıt ve tüm o akıllı ev donanımını yönetmeyi mümkün kılan teknoloji. Dolayısıyla 5G ile yaşamakta olduğumuz şey şu. Büyük şirketler yaşadığımız yerlerimizi satın alıyor. Land grabbing, Büyük ölçekli ve haksız arazi kapma. PS Açıktır ki bu hikayede virüsün kendisinin bir rolü yok. Sorun bizatihi virüs değil. Ufukunda bizler ve bedenimiz olan, ölüm korkusu olan o yegane zayıflığımıza saldıran o ürküntü var. FZ sonra bir dilekle bitiriyor. Bizde çocukluktan beri halk kazanamaz dediler. Ve pek tabi bizi eylemsiz kılmaya ikna etmek için de bu hala söyleniyor. Çocuklarınız ve bir tutam haysiyetiniz varsa, şimdi göçebe olma zamanı. PC'leri pencereden fırlatıp atma zamanı. Tümünü ve aynı günde destansı bir isyan eylemi. Psiko çöküntü günlükleri Aa! Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Selhan Ada